1581 numaralı konu Ebu Hüreyre ile Bera bin Azib'in istiğfar hakkındaki sözleri. Evet, Ebu Hüreyre şöyle demiştir: "Ben her gün 12.000 kere tevbe ediyor ve Allah'tan bağışlanma diliyorum. Bu da benim günahlarıma denk düşmektedir ve dinimin derecesinin göstergesidir." Bir kişi Bera Azib'e: "Ey Eba Umare, sakın ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayınız." Bakara 2. sure 195. ayetinden maksat insanın düşmanla karşılaştığında öldürülünceye kadar savaşması mıdır, diye sordu, Berada, hayır, ayetteki tehlikeden maksat insanın bir günah işlediğinde, artık Allah Teala beni bağışlamaz, diyerek onun rahmetinden ümidini kesmesidir, cevabını verdi.